Emirlere karşı sorumluluklarımız 2. Emirlere nasihat etmek Emre uyar Müslümanların emirlerine karşı sorumluluklarından bir tanesi de onlara nasihatte bulunmalarıdır. Nasihat, zaten İslam toplumunun esasını oluşturan yapı taşlarından bir tanesidir. Öyle ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, din nasihattir diyerek, Dinin sanki sadece nasihatten müteşekkil bir şey olduğuna işaret etmiş ve nasihatin önemine dikkat çekmiştir. Sahabe, kime diye sorduklarında ise Peygamberimiz, Allah'a, Resulüne, Kitabına, Müminlerin emirine ve bütün Müslümanlaradır buyurmuş ve nasihatin bütün Müslümanlara yöneltilebileceğini söyleyerek ayrıca hususi olarak emirlere nasihat etmeyi de zikretmiştir. Nasihatin mahiyetini anlamak için bu hadise biraz açıklayalım. Nasihat kelimesinin lügat anlamı bile birçok inceliklerle doludur. Belki de şeriatın bu iş için bu kelimeyi seçmesinde bir hikmet olabilir Allahu Alem. Nasihatin manalarından birisi ihlastır. Daha da açmamız gerekirse bu kelime arındırılmış, halis kılınmış anlamında da kullanılmıştır. Nasihat eden kişi aldatma gayesi gütmeden sırf karşısındaki kişiyi düşünüp halisane ve safi duygularla bu işi icra ettiği için bu işe nasihat denilmiştir. Bu manalardan birisi de dikiştir. Bu manada da bir incelik vardır. Nitekim terzi, elindeki malzemeyi dikerek kusurları kapatıp eksiği tamamlayan kişidir. Nasihat eden de, nasihat ederken eksikleri tamamlama gayesi güderek nasihat ettiği için, Buna nasihat denilmiştir. Bunlar nasihatin bazı lügat manalarıydı. Özel manasını öğrenmek için hadiste nasihat edilmesi gereken sınıfları tek tek izah etmemiz gerekir. 1- Allah'a nasihat Tabi ki burada Allah'a nasihat derken kastedilen şeyin haşa Allah'a uyarmak manasında olmadığı malumdur. Allah'a nasihat şu ayette de geçmektedir. Allah'a ve Resulüne nasihat etmeleri şartıyla Zayıflara Hastalara, harcayacak bir şeyi bulamayanlara bir günah yoktur. Tevbe Suresi 91. Ayet İlim ehli, Allah'ın nasihati şöyle açıklamışlardır. Allah'ın nasihat, vahtaniyete itikatta ve onu uluhiyet sıfatlarıyla vasfetmekte eksikliklerden tenzihte ihlasla sarılmak, onun sevdiklerini arzulamak ve onun gazaplandıran şeylerden uzak durmaktır. 2. Resulullah'a nasihat İmam Kurtubi Rahimehullah, yukarıdaki ayeti açıklarken, Rasûl'e nasihat kısmını şöyle açıklıyor. Rasûlullah'a nasihat, peygamberliğini tasdik etmek, emir ve yasaklarında itaatin dışına çıkmamak, ona dost olanları dost bilmek, ona düşmanlık edenlere düşmanlık beslemek, ona gereken saygı ve tazimi göstermek, onun ehlibeytini sevmek, onu da sünnetini de gereği gibi tazim etmektir. Sünnetini vefatından sonra gereken araştırmaları yapmak suretiyle canlandırmak, sünneti hakkında yeterli bilgiye sahip olmak, onu gereği gibi korumak, yaymak, davet etmek, Resulullah'ın üstün ahlakıyla ahlaklanmakla olur. 3- Kur'an-ı Kerime Nasihat Kur'an-ı Kerime Nasihat onu okuyup hükümlerini hayata geçirmektir. 4- Müminlerin emirine nasihat Hafız İbn Hacer Rahimehullah emirlere nasihat hakkında şunları söylemektedir. Mü'minlerin emirine nasihat yapmak, istedikleri hususlarda onlara yardımcı olmak, gaflete düştükleri vakit onları uyarıp dikkatlerini çekmek, yanıldıkları vakit gediklerini kapatmak, onların etraflarında birliğin gerçekleşmesine çalışmak, onlardan nefret eden kalpleri geri çevirmek suretiyle olur. Onlara yapılabilecek en büyük nasihat ise, en güzel yol hangisi ise, Onunla onları zulmetmekten alıkoymaktır. Hadisten hareketle, nasihatle ilgili bu açıklamayı yaptıktan sonra, konumuzun temelini oluşturan, emirlere nasihat etmek meselesiyle ilgili başka rivayetleri okumaya devam edebiliriz. Başka bir rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Üç şeyde Müslümanın kalbi hainlik etmez, ameli Allah için yapmak, yöneticilere nasihat etmek, ve Müslümanların cemaatine bağlı kalmak. Çünkü onların daveti, diğerlerini de kuşatır. Müslim Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, emirlere nasihatin önemini şu rivayette de zikretmiştir. Allah sizin için üç şeyden razı olur ve üç şeyden hoşnut olmaz. Ona ibadet etmeniz ve hiçbir şeye ortak koşmamanız, toptan Allah'ın ipine sarılmanız ve bölünmemeniz, ve Allah'ın başınıza yönetici yaptığı kişilere nasihat etmenizden razı olur. Dedikodu yapmanız, çok soru sormanız ve malı boşa harcamanızdan Allah hoşnut olmaz. Müslim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem emirlere nasihat etmeyi ayrıca zikretmiş olması bunun önemli bir mevzu olduğuna işaret etmektir. Zira nasihat meselesi hadisatında mühim bir meseledir. Nasihatin nedenli mühim bir mevzu olduğunu anlayabilmek için, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisini zikretmekte fayda vardır. Bir topluluk gemiye binip yolculuğa çıkarlar ve kura çekilir. Kimisi üst kata, kimisi alt kata giderler. Belli bir süre sonra alt katın suyu biter ve onlar üst kattakilerden su istemekten imtina ederler ve derler ki, ''Biz gemiyi delip suyumuzu oradan alalım.'' Eğer yukarıdakiler aşağıdakilere el uzatırlarsa, hepsi kurtulur ama yukarıdakiler alttakileri umursamazlarsa, alt taraftakiler de su ihtiyaçlarını o şekilde gidermeye çalışırlarsa, o zaman hep beraber batarlar. Müslümanlara yönelik nasihatin önemine bu denli dikkat çekilmesi, biz Müslümanları şunu düşünmeye sevk etmelidir. Sıradan bir Müslümana bile nasihat bu kadar mühim bir mesele ise, acaba Müslümanların ancak kendisinin salah bulmasıyla salah bulacağı, adaletin ancak o adil olduğu takdirde İslam toplumunda söz konusu olabileceği emirlerimize nasihat etmek ne kadar önemlidir? Bu sorunun cevabı akabinde, şunu söylersek yanlış söylememiş oluruz. Bir emir hata yapıyor ve insanlar onu uyarıp ona nasihat etmiyorlarsa, o topluluk fesada uğramış, iflah olmaz bir topluluktur. Emre nasihat edilmesinin mühim bir mesele olduğunu öğrendikten sonra sakın ola ki bu meselenin öyle mutlak bırakılan ve herhangi bir sınırı olmayan bir mesele olduğunu zannetmeyelim. Nitekim bu nasihatin bir takım sınırlarının olması ve bu sınırlara göre tatbik edilmesi gereklidir. Aksi takdirde ıslah niyetiyle başlayan bu iş İfsadın çok dehşetli boyutlarıyla bizleri karşı karşıya bırakabilir. Bu sınırları şöyle zikredebiliriz. 1- Nasihat edilecek meselenin net bir şekilde ortaya çıkarılmış olması gerekir. Bu mesele, zanla hareket edilmesini kaldıramayacak kadar keskin ve hassas bir meseledir. Buna bir misal verelim. farz misal bir duyum aldık ki, emirlerimiz insanların paralarında istediği şekilde tasarruf ediyor. Bunları kendi hevası doğrultusunda kullanıyor. İnsanlar kendi aralarında bunu konuşuyorlar. Emir'e gidip kendisine bu konuda nasihat edip onu uyardık. Emir kendisinin bir teftişi tabi tutulmasını istedi. Araştırmalar sonucunda böyle bir şey olmadığı çıktı. Peki mesele burada kapanır mı? Gerçek olmayan bu bilgi bile kalplerinde hastalık bulunan insanların elinde ciddi bir malzeme haline gelecek, İslam toplumunu bu asılsız haberle karıştıracaklardır. İnsanların kafalarında emirlere karşı bir şüphe oluşturacaklar ve itaat noktasında onları olumsuz yönde etkileyeceklerdir. Bu sebeple, emire nasihat edilecek noktanın gün gibi açık olması gerekir. Yoksa ihaneti meslek haline getirmiş olan insanların ellerine malzeme verilmiş olur. Hayır murad edilen bu iş, birçok şerle neticelenebilir. 2. Nasihat ederken bunun açıktan yapılmaması daha iyidir. Yöneticiye gizli olarak nasihatte bulunmak asıl olandır. Buna Osman radıyallahu an döneminden bir örnek verebiliriz. Bazıları Osman hep yakınlarını devlet işlerine tayin ediyor diyordu ve bu söz bazı rahatsızlıklara sebep olmuştu. Usame radıyallahu an Osman'a yakın bir olması sebebiyle bu hususta ona nasihatte bulunmasını istediler. Usame onlara dedi ki: "Onunla söylediğiniz şeyler hakkında konuştum. Ancak bu kapıyı ilk kez ben açmak istemiyorum." Eğer Usame gidip Osman'a radıyallahu anhum nasihat etseydi, insanların kendisine söylemesi sebebiyle bu nasihati yapacağından dolayı sanki emiri açıktan nasihat ediyormuş gibi olacaktı. Ama Usame bunu kabul etmedi ve bu kapıyı ilk açanın kendisi olmasını istemedi. Asıl olan emirlere gizli bir şekilde nasihat edilmesidir. Sahabenin Emeviler döneminde yöneticileri açık bir şekilde uyarmaları kafamızı karıştırabilir. Ancak bu dönem farklı bir dönemdir. Yöneticiler, Allah'tan subhanehu ve teâlâ korkmayan, halktan utanmayan insanlar haline gelmişlerdi. Bu insanlara daha ziyade, aleni bir şekilde uyarıda bulunulması, sonuç açısından daha tesirli olacaktır. Bahsettiğimiz yöneticiler, içki sofrasından kalkıp, sarhoş bir şekilde insanlara namaz kıldıran kişilerdi. Sahabenin halk içinde yaptığı uyarı, bu insanlar için daha etkili olmuştur. Allah'tan korkmayıp, halkın tepkisinden korkan bu yöneticiler, zoraki bir şekilde olsa da, münkerlerden uzak durmuşlardır. Bazılarının buradan hareketle, her halükarda emirlere açık bir şekilde nasihat edilmesi gerektiğini savunmaları son derece yanlıştır. Sahabe, durumun fıkhına göre davranmıştır. Hata olarak dahi isimlendiremeyeceğimiz işlerde nasihatler gizli bir şekilde yapılırken, Münker'in umursamaz bir tavırla aleni bir şekilde işlendiği zamansa nasihatler açık bir şekilde yapılmıştır. Ancak bugün bir emir, Emevi emirlerinin haline uygun hareket ediyorsa, sahabenin uygulamasına dayanarak açık bir şekilde ikazda bulunabilir. Dualarımızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 27. sayısında yayınlanmıştır.